Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm. Aramızda bir anlaşma vardı. Muhammed'in huzaalılarla ne kadar yakın olduğunu bilmiyorlar mı? Hamed'ine saldırmışız ha huzaalılara. Bekir oğullarının canına okuyacağım. Tek suçlu onlar değilmiş. Ne biliyorsan derhal söyle. Kureyş'ten de onlara destek verenler olmuş. Lanet olsun! İşlerinde kafası çalışan biri yok muymuş? Muhammed bu sefer çok daha güçlü bir orduyla üstümüze gelecektir. Üstelik Huzağlılarda müttefiklerini toplayacaklar. Şu halde savaş en son istediğimiz şey. Muhammed'e gidip bu işten haberimizin olmadığını... ...buna onay vermediğimizi söyleyeceğim. Bizi rükû ve secde halindeyken ya da uyurken baskına uğrattılar. Onlarca adamımızı öldürdüler. Peygamberimiz duyduklarına çok üzülmüş ve öfkelenmişti. Gel sözümüzü yenileyelim. Anlaşmayı yineleyelim. işte aranda huzumet olmadığı herkes tarafından bilinsin. Peygamberimiz Ebu Süfyan'a hiç cevap vermedi. Kalkıp giderken Ebu Süfyan ne yapacağını şaşırmıştı. Muhammed! Muhammed, neden bana cevap vermiyorsun? 136. Bölüm. Ebu Süfyan, peygamberimizden istediği yanıtı alamamıştı. Aklına onu ikna edebilecek bir kişi geldi ve Hazreti Ebu Bekir'in yanına gitti. Ebu Bekir, senden bir isteğim var. Nedir o? Hudeybiye'de yaptığımız anlaşmayı yenilemek istiyorum. Peygamberimizle konuştun mu? Evet. Ne dedi? Biz sözümüze sadız dedi ve yenilemeye yanaşmadı. O hayır dediyse ben ne yapabilirim? Senin hatırını kırmaz. Yani? Bize aracılık etsen bu iş olur. Yapamam. Neden? Resulullah bir şeye karar verdikten sonra... ...bana söz söylemek düşmez. O Allah'ın emrine göre hareket eder... Bizde de onun söylediklerine göre. Senin bana yardım edeceğini umuyordum. Üzgünüm. Ebu Bekir, beni gören herkes düşmanmışım gibi davranıyor. Bari beni himayene al da şehrinizde emniyette olayım. Ben ancak Resulullah'ın himayesinde olanları himayeme alabilirim. Senden bana hayır gelmeyecek. Ebu Süfyan, Hazreti Ebu Bekir'i ikna edemeyince, Hazreti Ömer'in yanına gitti. Ömer, seninle konuşmam lazım. Kureyş'in lideri Ebu Süfyan benimle ne konuşacakmış merak ettim doğrusu. Senden bir isteğim var. Bir isteğim var demek. Evet, az önce Ebu Bekir'le de konuştum. Aramızdaki anlaşmayı yenilemek istiyoruz. Bana aracı olur musun? Hangi anlaşma? Hudeybiye'de yaptığımız. Ben o günde onu onaylamamıştım. Sizinle herhangi bir konuda anlaşmamız mümkün değil. İtirazımı o günde dile getirmiştim. Ama Allah bizim şer gördüklerimizde hayır yaratandır. Her maddenin tek tek lehimize döndüğünü görüyorum. Demek ki Ömer bu konuda yanılmış. Neyse ne diyordun sen? Ha hatırladım anlaşmayı yineleyelim diyordun. Sözünde durmayacak adamlarla anlaşma yapılmaz. Yapma Ömer. Anlaşmayı bozan sizsiniz. Eğer ondan artakalan bir şey varsa Allah onu da yok etsin. Benim bunun için peygamberimize gidip de aracılık edeceğimi mi sandın? Öyleyse büyük bir hata bu. Vallahi bana imkan verirse... Bırak anlaşma yapmayı, küçücük bir karıncanın gücünden bile istifade ederek sizinle savaşırım. Sen ne biçim bir adamsın? Kavmine karşı senin kadar kötü davranan birini görmedim. Şu sözleri diyene bak. Kavmimizle aramız niye bu hale geldi? Sizin bu yaptıklarınız yüzünden. Tamam tamam. Bizi yerimizden, yurdumuzdan ettiniz. Anladım. Bizim için kılını bile kıpırdatmayacaksın. atmayacaksın. Ebu Süfyan, Hazreti Ömer'den de ümidini kesince kendi kendine söylenmeye başladı. Başımıza bunların geleceğini biliyordum. Anlaşmaya sadık kalmayanların sonu ne olur ki? Ahmaklar! Hepimizin hayatını tehlikeye attınız. Kime gidebilirim? Ebu Bekir, Ömer ve Osman'dan bir hayır gelmeyecek. Bir de Ali ile Fatıma'nın kapısını çalayım. Belki onlar bana bir kolaylık gösterir. Ebu Süfyan, Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma'nın yanına gitti. Onlardan da aralarındaki akrabalık hatırına aracı olmalarını istedi. Allah senin iyiliğini versin. Peygamberimiz bir işe karar verdiği zaman mutlaka onu yapar. Onu ilgilendiren bir iş hakkında ben hüküm veremem. Ve onun kararını değiştiremem. Buna cüret de etmem. Aramızdan hiçbiri böyle bir konuda onunla konuşmaz. Fatıma... Sen bir şey söyle. Kaminle baban arasında arabuluculuk buluculuk yaparak adının hayırla anılmasını sağlamak istemez misin? Bunu yaparsan Araplar arasında hep iyilikle anılırsın. Ben bir kadınım. Sizin aranızı nasıl bulabilirim? Ablan Zeynep, kocası Ebu'l As'ı himayesine almıştı. Baban da bunu kabul etmişti. Senin dediklerini de ciddiye alacaktır. Bu benim yapabileceğim bir iş değil. Bana hiçbir kapıyı açık bırakmadınız.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 En azından niyetimi bilsinler. Ebu Süfyan düşündüğü gibi yaptı. Medine sokaklarında halka ara buluculuk yapmak istediğini ilan etti. Onu ciddiye alan olmadığı gibi herhangi bir zararda verilmedi. O da kısa sürede Mekke'ye geri döndü. Ebu Süfyan'ın geri dönüşü gecikince Mekke müşrikleri onun da Müslüman olmuş olabileceğinden korkup, Aralarında bunun dedikodusunu etmeye başlamışlardı. Hele şükür gelebildin. Nerelerdeydin? Dur bir soluklanayım be kadın. <gülüyor> Bu kadar uzun sürdüğüne değmiştir umarım. Hayır. Kimin kapısını çaldıysam yüzüme kapandı. Kızında mı yardım etmedi sana? Hayır. Ebu Bekir, Osman ya da Ali. Heh, hayır. Hiçbir Kureyşli yüzüme bakmadı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 Yarın Kabe'de İsaf ve Nail'in önünde kurban keserim... ...dinimden dönmediğimi anlarlar. Putlarımıza hürmet göstermen iyi fikir. Hakkında konuşmayı bırakırlar. Uzun yoldan geldim. Gelir gelmez de beni soru yağmuruna tuttun. Müsaade edersen dinleneceğim. <gülüyor> Dinlen tabii. Gücünü toplamaya ihtiyacın olacak. Çık artık ve beni rahat bırak. Başımızdaki dertler yetmiyormuş gibi bir de şu kadınla uğraşıyorum. Ah Muhammed. Başımıza gelenlere bak. Seninle beraber büyüdük. Küçükken bizi birbirimize benzetirlerdi. Seni çok severdim. Sen de beni severdin biliyorum. Ama aramıza derin ve aşılması imkansız mesafeler girdi. Ben peygamberim diye ortaya çıktığında delirdiğini düşündüm. Yalan sana göre bir şey değildi. Ancak aklını yitirmiş olabilirdin. Tedaviye yanaşmadın. Sonra baktık ki bu delilik değildi. Akıllı bir adamdın sen. Önünde sonunda doğru yolu bulacaktın. Sabretmeli ve seni yola getirmeliydik. Bu bizim akrabalık görevimizdi. Teklifler sunduk kabul etmedin. Tehdit ettik umursamadın. Mekke'de bulunduğun süre içinde elimden geleni yaptım. Seni eline geçirse çiğ çiğ yiyecekler vardı. Onları sakinleştirdim. Sana uzlaşma önerileri sundum. Ama sen ne yaptın? Her teklifimizi reddettin. Bize savaş açtın. En şereflerimizi öldürdün. Aramıza düşmanlık soktun. Şimdi ne olacak Muhammed? Ne yapacaksın? Bizi kılıçtan mı geçireceksin? Kolaysa dinlen Ebu Süfyan. Kolaysa gözlerini uyku bürüzün. Nasıl çıkacaksın bakalım bu işin içinden? Ertesi gün Ebu Süfyan, Kabe'nin yanındaki putların önünde kurban keserek ibadet etti ve tıraş oldu. Halk onun bu halini görünce din değiştirmediğini anlayarak rahatladı. Medine'de olan biteni merak eden kalabalık bir grup onun çevresinde toplanmıştı. Eee Ebu Süfyan neler oldu anlatsana ha, Gözlerimiz yollarda kaldı Neler konuştun Muhammed'le İnşallah hayırlı haberler getirmişsindir Bu kadar beklediğimize değdi mi bari Neredeyse senin de onun tarafına geçtiğini düşündük. Saçmalamayın Ben Ebu Süfyan'ım Size ihanet etmem Vereceğimiz kararları birlikte alır Hep beraber hareket ederiz Görüşmem olumlu geçmedi Tahmin ettiğiniz gibi Ben tek bir yürek haline gelmiş bir kamin yanından geliyorum Onlardan bana bir faydası olacağını umduğum herkesle görüştüm Kadın erkek büyük küçük demedim Ama bir işe yaramadı Kühafe'nin oğlu Ebu Bekir'den ümitliydim Bana yardım etmeye yanaşmadı. Hatta abın oğlu Ömer'i söylememe gerek yok zaten. En son Ali'nin tavsiyesiyle bir şey yaptım ama... ...bu da işe yarayacak mı bilmiyorum. Ne yaptın? ne yaptın peki? İki tarafı uzlaştırmak amacında olduğumu ilan ettim. Bir barış elçisi olduğuma inanmalarını istedim. Ama hiçbiri umursamadı. Herkesin duyabileceği bir şekilde... ...herkese koruma garantisi veriyorum ve... Bunu Muhammed'in reddedeceğini düşünmüyorum dedim. Ardından Muhammed'in yanına giderek, Muhammed, korumamı reddedeceğini sanmıyorum dedim. Oysa, bu senin düşüncen Ebu Süfyan diye yanıt verdi. Seni temsilcimiz olarak gönderdik ama elin boş döndü. Sen bize savaş haberi getirmiş olsaydın ona göre hazırlık yapardın. Barış haberi getirmiş olsaydın güvenlik içinde olduğumuza sevinir, rahatlardı. Bundan başka bir çare bulamadım. Ne olacak şimdi peki? Eh, bilmiyorum. Peygamberimiz sefer hazırlıklarına başlamıştı ve bunun bir sır olarak kalmasını istiyordu. Hazreti Ebubekire şöyle demişti: Onlar bize ihanet ettiler ve anlaşmayı bozdular. Onlarla savaşacağım. Fakat sana söylediğimi şimdilik bir sır olarak gizli. Bazıları Allah Resulü'nün Suriye'ye sefer hazırlığı içinde olduğunu, bazıları sakif üzerine, bazıları da hevazin üzerine yürüyeceğimizi düşünsün. Allah'ım, Kureyş'in gözlerini bizden uzaklaştır. Ne yaptığımızla ilgili hiçbir haber onlara ulaşmasın ki, aniden kendi topraklarında üzerlerine inelim.''